Fısı. İsrailoğullarının Musa peygamber önderliğinde Mısır'dan çıkışı anısına kutlanan ve 8 gün süreyle mayasız ekmek yenilen bayram. Mayasız ekmek bayramı olarak da bilinir.